Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz Yağmurlu bir İstanbul akşamında güzel bir aslantı oldu şiir konuşacağız üstelik de ee, Haydar Ergülen'le şiir konuşacağız. Ee, son şiir, son son e, şiir kitabı aşk şiirleri antolojisi kitabı e, özelinde. Haydar Ergülen hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, öncelikle isminden e, başlayalım istiyorum. Yani bir şair e, neden bir antoloji yazar, e, kendi şiirlerinden oluşan bir kitaba neden bir antoloji ismini koyar? Evet. E... Şöyle bir şey benim bu 13. şiir kitabım ve e, bugüne kadar yazdığım şiirler genellikle bizim dilik damar dediğimiz ya Türk şiirinde de dünya şiirinde de hala başat konumda olan bir şiir. Yani onun bir türü. E, bu kitapta ilk kez antoloji adını vermemin nedeni aslında biraz o. Farklı şiirler yazmak ve onları da e, bir kitapta toplamak istedim. Hı hı. Ya aşk üzerine, aşkın dolayımında aşka dair e, ilinti kurulabilecek kafamda olan şeyleri yazarken bunlar e, aşkın pek çok halini içerebildiği kadar içersin. Ama aynı zamanda e, farklı yazım biçimleri olsun e, düşüncesine vardım ve yani lirik şiirlerde var içinde, şarkılar da var, türküler de var, gazeller, nefesler var, hı -hı, klasik. Hı -hı. E, ...şiirler de var ama aynı zamanda... E, ...daha teknolojik göndermeler ...göndermeleri olan... ...daha günümüze dair göndermeleri olan... E, ...kimi... ...epik diyebileceğim tarzda ha. şiirler var... ...düz yazıya yakın şiirler var... ...radyo konuşmaları var... ...yani üç tane de radyo konuşması var... ...gazete haberleri var... ...rubayiler var... E, ...küçük şiirler var... E, ...belki unuttuğum şeyler de vardır Hı -hı. bunu söylerken ama... Yani bir ya bakarken aşkli antolojisi var. Pek çok antoloji tabii. var. Baktığımız zaman farklı şiirler görebiliyoruz. O yüzden de burada da okuyan kişi farklı şiirler okuyabilsin. Farklı ihtiyaçlara cevap versin. Yani <gülüyor> aşkın farklı ihtiyaçlarına cevap versin. Hani flört dönemi, nişanlılık dönemi, evlilik, evet. ayrılık, çocuk falan gibi öyle düşündüm. Yani bunlar tabii biraz abartıyla söylüyorum ama bir antoloji olsun istedim. ...aşk'a dair. Eyvallah, ellerinize sağlık. Biraz ee, da bir kavramla oynamak istedim aslında. Antolojik kavramıyla biraz evet. da... ...oynamak istedim. Çünkü biliyorsun şiir... E, ...tümüyle hakikattan ibaret olsaydı... ...ya da şiir hakikati bulmuş olsaydı... ...dayanılmaz bir şey olurdu. Evet. Ancak oyunla katlanılabilir bir şey çünkü. O yüzden... E, ...öyle bir oyun da olsun istedim doğrusu. Eyvallah. Ee, şey de... E, ...daha hem de... Ee, ...kitabın başında... E, <gülüyor> kitap Kasım 2011'de evet, kitap yayınlandı çıktı. E, ama Temmuz 2011 tarihli şiirler de var. Tabii, tabii. Yani çıkmasından işte 3-4 ay önce e, şey yapılmış, evet. e, yazılmış yahut son halini almış. Hı -hı. Şiirler de var. Bunun üzerine şeyi merak ediyorum. E, şiir çalışma temponuz nasıldır? E, bir şiirin olduğuna, tırnak içinde olduğuna <gülüyor> Nasıl kanaat getiriyorsunuz? O süreç nasıl işliyor? Evet bu kitabı e, çalışmadım. Yani <gülüyor> evet yani şöyle çalışmadım. Bu e, şeyde kitap fuarına yetişti. Biliyorsun yayın öyle programları vardır. Evet. ve Yani kitap fuarından 15 gün önce işte Ekim'in sonunda teslim ettim. Kapağı yapılmıştı ve içi de öyle basılı kitabın. Yani eğer kitap fuarı şu anda olsaydı mesela bu kitap işte 220 sayfa değil 350 sayfa olabilirdi. Hala hmm. yazıyordum çünkü. Hmm, hmm. Çünkü antoloji fikri yerleşince ve öyle yazmaya karar verince... E, ...şöyle düşünmedim, öyle düşünmem. Ne yazsam şiir oluyor demem zaten. Evet. Yani öyle bir düşüncem yok ama... ...daha çok şey yazabilirim, daha hmm. e, farklı şeyler katabilirim düşüncesi vardı. Gerçekten de hala bu kitaba girmemiş olan... ...yani girebilecekken girmemiş olan... ...bir yani 10-20 şiir kadar da elinde şiir var. Yani yazılmış, az kalmış. yine birine yani. dosyayı teslim ettikten sonra yazılan... Şiirler mi bunlar? Şöyle artık yani e, tabii yok sonra yazılan değil ama böyle hani birkaç dizi daha isteyen, hı hı. bir düzenleme isteyen şiirler son var. Son halini son sonradan ama Bu kitabın son hali aslında bir bakıma çoğunlukla ilk halidir. Çok müdahale etmek istemedim. Hı hı hı. Yani e, şöyle düşündüm. Yani insan şiire sahip çıkmamalı, aşka da sahip çıkmamalı diye kafamda böyle bir şey kurdum. <gülüyor> hani sahip anlamında. Olmamalı, çıkmamalı diye. Evet, o yüzden de e, biraz kendi haline bıraktım şiiri de, aşkı da orada. Bu ne halleri varsa işte gece halleri, gündüz halleri, ev halleri, sokak halleri, pijamalı halleri, neyse böyle işte makyajsız halleri filan evet. gibi, e, kavga ederkenki halleri filan gibi. Bütün o haller için dokunsun istedim. O yüzden de e, bazı dizeler sarkar, bazıları resmen düz cümlesi gibidir. Bazen çok kalabalık şiirler var işin içinde filan ama yani ben de işte dediğim gibi 12 tane kitap yazdım. Şiir kitabı ve yani onların içinde pek çok aşk şiiri var tırnak içinde. O kadar da bir şeyim olsun diye düşündüm. Deneyimim evet, en azından şiir evet, hususunda evet. aşka dair. Eyvallah. Ee, peki şimdi bu kitap bir aşk şiirleri kitabı ee, ama yüklü kısmında diyebiliriz ee, Kızınız Narın adının geçtiği ona seslenilen e, şiirler yer alıyor evet. bu çok da e, alışık alışkın olduğumuz bir e, yaklaşım bir e, tavır değil aslında yani. yani aşk şiirleri dedik mi işte eski sevgililer şimdiki e, sevgili ya da evet. eş her neyse hı -hı, vesaire hı. vesaire yahut e, platonik bir takım evet. e, gönül e, koymalar falan filan vardır ama e, bir şairin kendi kızına bunca e, şiiri, e, üstelik de aşk şiirleri Hı -hı. antolojisinde e, yayınlaması nasıl bir aşk ilişkisinin göstergesidir? <gülüyor> Vallahi e, ben tabii e, geç yaşta baba olduğum için biraz onun sonradan sevmelik de diyebiliriz, sonradan Hı -hı. görmelik de diyebiliriz. Yani onun kuşkusuz yeri vardır ama e, kitabın başında zaten bir ithaf vardır. Orada İdil'e, Nara, Mısır'a ve Kiraz'a diye... Evet. Mısır'la Kiraz'da benim kedilerimdi ve ikisine ne yazık ki kaybettik yani onlar. Bizimki de öyle bir çekirdek aileydi. Çekirdek aşk ailesi diyelim ki. Ee, şimdi eşim ve kızım ve ben varız işte. Kedilerimiz ne yazık ki yok onlar. Ee, yani şöyle bir şey. İşte aşkla sevmek, aşkla bağlı olmak gibi. Bu tabii yani bir insana duyulan aşkın dışında bir kediye de, işte bir nesneye de, doğaya da neyse bir insana da bağlı olmak... Öyle bir şey var kafamda. Kızıma da aşkla bağlıyım diye düşünüyorum. Hı hı. Yani e, ve Bir de son kitaplarda şöyle bir düşüncem oldu. E, bir kitapta bir şiire başlıyorum mesela. E, daha önce kitaplarımda da vardır. Birkaç son kitaplarımda var. E, Onun sonra e, orada bitmemiş olabiliyor, sürüyor diye birkaç şiir var burada. Hı hı. Devam hı hı. ediyor evet. diye şiirler evet. var. Nar şiirlerinden bir tanesi de öyle. O mesela için bin tane işte narın adından yola çıkarak. O bin dizi olacak mesela. Ama burada başladım onu işte. Yüz dize falan var senin Hı -hı. kitapta. O sonra o bittiği zaman bağımsız bir kitap olacak. Ama burada ha. onun şeyi var. Küçük e, başlangıcı var. Nar alfabesi diye bir şiir var burada. Evet. O <gülüyor> e, evet nar alfabesi. Nar'ı düşünürken aklıma neler geliyorsa onları yazdım. Ama Şubat'ta bir çocuk kitabım çıkacak nar alfabesi diye. Aa. Evet o çocuklar için. Yani ilkokul alfabesi. ve Yani şiirli alfabe. Her harften üç tane... İşte hayvan, bitki ve meyve yazdım. Ha, i̇şte narla konuşarak böyle konuşur gibi yaptım filan. Onların başlangıçları aslında. Buradaki şiirler. O açıdan da bir antoloji aslında. Öyle de bir yani. Evet. E, nar da bir antoloji diye düşünüyorum. Evet. evet değil, değil mi? <gülüyor> Duygusu da kendisi bir antoloji diye düşünüyorum. E, peki şiirlerin yüklü kısmında e, yağmur, mavi ve haziran temalarını evet. görüyoruz. Evet. E, şimdi yağmur ve maviyi ee, ...nispeten ya da kısmen... E, ...anlıyorum da... ...Haziran e, ölümün ayı değil miydi? Öyle miydi? Haziran'da ölmek zor değil mi? Evet, şeyin doğru... Ee, ...Hasan Hüseyin'in kitabı değil mi? Ben Haziran'a hep tam tersi böyle iyilik yükledim... Daha ...Haziran Tekrar diye bir kitabım vardır... ...onun Hı -hı. denemelerim evet. vardır... ...başka Haziran şiirlerim vardır... ...orada Haziran'ın sesini de çok severim... ...ortada olmasını da çok severim... ...aradalık duygusu vardır... Ee... Bir belirsizliği vardır Haziran, net değildir yani. Geçiş, gibi. geçiştir filan. Onu çok <gülüyor> sevdiğim için galiba o geçiş duygusunu da Haziran ben de hep iyilik duygusu yandırır. Yani onu e, mesela mavi de bende şeyi temsil eder, pek çok şeyi temsil eder. Aslında belirsizliği temsil eder, Hı -hı. evet. Yani bir e, net olmama halidir. Netlik değil de bir belirsizlik halini Hı -hı. temsil eder. Bazen onun için kırmızıyı da koyabilirsiniz, bazen evet. siyahı da koyarsınız. Evet. Öyle bir şey mavi. Yağmur ise zaten hepimizin ortak imgesi yani sadece bana mahsus değil. Evet. E, bu kitabınızda da bir öncekinde de vardı. E, bu kitabınızda da Selimileriye Cumartesi üzerinden selam ya, gönderen evet, yine bir evet, şiir var. Evet. Nedir bu Selimileri ve Cumartesi e, hali? <gülüyor> Şimdi benim tabii ilk okuduğum kitaplardan birisiydi. Yani onun Yağmurdu. geçtiğinde yazdı. Benim de çocukluğumda okudum evet. diyeyim. Selimilerin ilk kitabı. e kitabıydı ve ee, çok sevdiğim bir kitaptı. Cumartesi yalnızlığı fikrini de çok severim çünkü. Evet. Burada bilmiyorum bir şiirde olabilir ama gerçekten cumartesi aslında insanın en yalnız olduğu gündür diye düşünüyorum. Evet. Yani e, cumartesi bir bakıma işte herkesin şehre katıldığı bir gündür, işte eğlendiği bir gündür ama aynı zamanda insanın en çok yalnızlık hissettiği gündür diye düşünüyorum. İnsanlar çoğu kere bunu cuma geceleri falan diye düşünür ama ben Yok, cumartesi evet. günü diye düşünürüm evet. ve o yüzden de ee, çok yakıştırırım ee, cumartesi yalnız zaten sevimleri yakıştırmış evet. galiba bende de şey vardır benim e, şiirlerimle ilgili söyleyenler de olmuştu ben de sonra şöyle düşündüm bir kuyu metaforu kullanırım hı hı. kuyu metaforu hep şeydir yani o şiir dışa doğru açılan bir şey değil sürekli bir kuyunun başındasın kuyunun içine doğru bağırıyorsun hı hı. yani o ses içeri doğru gidiyor Artık orada nasibin neyse işte bu bazen cumartesi yalnız oluyor bazen haziran. Hep onları kullanarak yani az sözcük kullanarak az kavram kullanarak belki de e, onlara pek çok farklı şey yüklüyorsun. Cumartesi yalnızlığı onlardan bir tanesi de biraz önce saydığın işte mavi gibi. Mavi işte haziran, haziran gibi yağmur gibi. Herhalde artık onlardan biri oldu sen de söyleyince <gülüyor> <gülüyor> öyle oldu diye düşündüm şimdi. Bir, bir de o cumartesi yalnızlığı kitabından... <gülüyor> Yıllar önce okumuştum e, kalan bir e, şey vardır bende yani bütün o güzelliğinin haricinde kitabın e, yaşama acemisiyiz diye bir hı hı hı hı. söz vardır evet, orada evet. E, o böyle hala ara ara e, evet. şey yapar kulağıma çalınır evet. ben bir de öyle bir yazı yazdım ayrıca ha, Onu kaçırmışım. yazım da var evet, deneme kitaplarının birinde var ama hangisinde var unuttum <gülüyor> Ama e, şimdi sizin bu söyledikleriniz üzerinden bakıyorum hani hem cumartesiye dair söyledikleriniz hem maviye dair hem de hazirana dair e, hep bir arada olmak ve geçiş evet. halinde olmak e, geçici sizi olma. şey yapan evet, geçici çeken gibi bir durum var. Geçici olmalı ve ödünç duygusu vardır bende çok fazla. Bir kitabın adı Keder Gibi Ödünç. Hı hı. Birkaç e, evet. önce çıkan kitabın, birkaç yıl önce çıkan kitabın adı Keder Gibi Ödünç. Orada artık şey noktasına geldim yani şairlerin kederi bile ödünçtür diye. çünkü hı hı. Yani bir şair imgesi vardır yani evet, evet. kafalarda vardır Kafalar, böyle evet. hatta ayrıcalıklı bir yere konur filan gibi tabi benim ettiğim bir imge değil yani zaten öyle bir şey yoktur yani. yani ve biraz da onu da yıkmak için aslında da öyle e, düşünüyorum bir taraftan da e, bunu yani e, sonuç olarak yani çok, ...çok acırsan, çok üzülürsen... ...çok gülünç olursun sonunda. Yani hani acının şeyin bir sonu var evet. falan diye. E, o yüzden ironi gerekir şairi. Yani ironi de aslında acıyı... ...katmerlendiren bir şeydir. Evet. Eğer usulüklü kullanabilirsen. Oraya vardım. Şairin kederi bile ödünçtür. Yani geçicidir. Aslında her şey geçicidir. Evet. su var. E, ondan payını galiba buradaki... ...işte bahsettiğin diğer kavramlar... ...imgelerde alıyor. Yani... Geçicilikle ödünç duygusu evet. bence yakın kavramlar benim için. Peki kitabın e, bir de Yıllanmış Şiirler diye bir e, evet. ayrı bölümü var. Evet. O Yıllanmış Şiirler neyi beklediler? 1980 tarihinden itibaren geliyorlar. <gülüyor> Antoloji olmayı benim baba olma bunları. <gülüyor> <gülüyor> Onlar şey e, kalmış böyle şöyle düşündüğüm böyle sarı saman kağıtlarının Otü'deyken falan yazdığım <gülüyor> şiirler vardır üniversitede. Tam böyle e, şey dönem o lirik ve imgeci dönem. Ee, onlar da yer alsın istediğim kitaptı çünkü onlar da yani o niyetle yazılmış hmm. o dönemin aşkları işte acemiliklerle yazılmış şeyler ee, 95'e kadar evet yazılan şey ama argo olarak 80'li yazılan mesela çok feminist bir şiir vardır orada ciddi savaşlar evet, çıkacaktı evet. <gülüyor> böyle evet, yani. feminizmi okuduğumuz zamanlar filan sosyolojide öyle sosyolojik şiirler de var bir taraftan <gülüyor> sosyolojik aşk şiirleri asıl burada benim dikkat etmek dikkat çekmek istediğim kısım şeydir Aşk yaz bir boşluk bırak bölüdür evet, evet o Evet onu garip bir bölüm orası. garip bir bölüm orası Çünkü onu şeyde okumuştum bir 14 Şubat sevgiler günü gazete ilanında Hı. bir CSM telefon şirketinin ilanının <gülüyor> dip notunda okumuştum Aşk yaz bir boşluk bıraktı Ah dedim işte şiir bu ve yani. burada beni bekliyor e, aldım ve yani yazmaya başladım. Oradaki şiirler benim konuşma şiirleri dediğim, Hı -hı. hiçbir şekilde müdahale etmediğim bir anda otomatik bir yazı gibi Hı -hı. sürekli yazdığım ve bit yani masadan kalktığımda bitmiş olan şiirler yani bitti bitmedi ama yani yazabildiğim kadar yazıp bittiği yerde benim bittiğim yani daha doğrusu biten şiirler dönüp üzerine çalışma Hayır, vesaire çalışmadım. falan Hayır, yok. Çalışmadım. Tamamen. Tamamen. Evet. evet. Hatta onları itiraf itiraf edeyim kimi itiraf edeyim. <gülüyor> ben çünkü şiiri elimle yazarım. Hala. Yani hmm. kalemle yazarım. Onları bilgisayarla yazdım. Hmm. Teknolojik şiirler hmm. yani. Ha bir de o var. Tabii onun için yani. onun şeyi odur diye öyle yazdım ve artık bir tamam ya da ben bittim. Yani bu kadar diyeyim yerde bitirdim onları. Öyle. Peki Normalde kalemle kağıda Tabii, e, yazan ve işte dönüp dönüp şiirleri e, üzerinde çalışan bir şairin evet, evet. E, şiir yazın deneyimiyle evet. evet ya da sizin deinizde <gülüyor> tabi şiir yazanın deneyimiyle şimdi e, hem araç değişiyor hem yöntem değişiyor evet. dönüp e, okuduğunuzda Hani dost kitabında dosyasını vesaireyi hazırlarken Sonuçta onları yeniden okudunuz evet. vesaire <gülüyor> kendi kendinize nasıl bir e, fark e, şey yaptınız şöyle bir şey e, yani şunu düşünüyorum şairin şiir bir ihtiyaçtır hani vardır ya böyle hı -hı, bir söz hı -hı, ama ben hı -hı. önce onu şairin e, şiir öncelikle kendisinin ihtiyacı vardır diye düşünüyorum ve bu ihtiyacı şöyle görüyorum e, hı -hı. yani kendisinin de okumaktan haz edebileceği şeyler olmalı hı -hı. diye düşünüyorum ve o zaman e, yani yıllardır şiir yazan birisi olarak bir zaman sonra şiirinizden sıkılıyorsunuz. Hı -hı. Yani başkaları sevebilir ama onlar sizin yeni okuyorlardır. Ya da Hı -hı. az kitabında Hı -hı. ama siz hepsini Hı -hı. biliyorsunuz siz yazmışsınız evet, ve evet, evet. artık o şiir sizin için sıkıcı hale gelir. Yenilenme o yüzden de, ihtiyacı. O yüzden de aslında tam da işte artık bu e, neredeyse yakında anayasaya girecek Turgut Yer'in Efendimiz Acemilik var ya. <gülüyor> <gülüyor> Bence unutulmamalı çünkü... Yani kimi görsemler doksan efendimiz acemilik diyor evet, ama evet. efendimiz acemilik şöyle anlıyorlar. Ben ne yazarsam yazayım acemilik oluyor. Nasıl olsa acemiyiz. Ya <gülüyor> öyle değil de onu söylediği. <gülüyor> onu söylediği tam tersine benim anladığım. Oran Koçan da söylediği Tabii. şeylerde. Yani şiirini yıkıp yeniden kurabilmek evet. cesaret. Yani etti. o cebinde intiharın taşımak <gülüyor> aslında öyle bir gibi şey. algılıyorum ben. Evet ben hani e, yani bu kitapta biraz öyle yapmak istedim. En azından pek çok bölümüyle. Yani kendi yazdığım şiirin dışında başka bir şey yazmak istedim. Antoloji koydum adını. Ve büyük bölümü de işte bahsettiğim bölümde orada da tamamen farklı bir şey denemek istedim. Hı hı. Yani buna benim ihtiyacım vardı çünkü. Bundan sonra belki başka bir şey yazabilirim. Vallahi çok iyi etmişsiniz. Evet. Yani e, örneğin o işte bu bilgisayarla yazdığınız e, şeyler aslında bir açıdan şeyi de gösteriyor. Evet. Okurlar şimdiye kadar sizin işte üzerinde aylarca, yıllarca neyse çalıştığınız son halini aldığına kanaat getirdiğiniz şiirleri okudular. Hmm, hmm. Ee, bak işte onları yazan adam ilk yazında böyle bir şey yazıyor. Evet. Ru göstermiş oluyorsunuz evet. ki bu muazzam bir açıklık aslında. Ayrıca da antoloji fikre tekrar dönersek baştaki soruyu antroyezi böyle bir şeydir. Antoloji aldığınız evet. zaman yani bir şiiri seversiniz birini sevmezsiniz. Burada da benim derdim şu yani hani kitap çıkınca sevilsin isteriz. Yani her tabii, kitap tabii. için geçerlidir her yazı için geçerli. Herkesin egosu Herkes, var tabii evet, işte. böyle bir şey için ama ben ilk kez bu kitapta yani bu kitabın tamamını ben sevmedim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden okuyan da bu kitabın tamamını sevmez yani. Sevmemi. Evet, yani evet. kendi bir bölüm bulur, bir şiir bulur. Evet, Farklı meşrebe seviyorum. göre. Evet. Yani antoloji ve bakalım hangi kısmını sevecek diye düşündüm. Bazen soruyorum okumuş olanlar hangi kısmını ne diye. diye. Evet, yani tam da o niyetle biraz antoloji olarak kaleme aldım. Böyle düşündüm. Harika. Ee, en çok yani kitabın özellikle o son bölümlerinde işte Didem Madak, Seyhan Erez Çelik gibi şairleri de şey yapılıyor Tabii. ama Emin Wine, Winehouse'a gönderme yapılan hatta oradan şey İki yapalım. İki siyah günlük. Evet yani e, Emin House öldü bir arkadaşından çok hiç tanımadığım birinden çok öldü. Evin kızı öldü sanki babasının gizli gizli sevdiği fakat sevgisini belli etmediği hiç emi diye e, şey yapan. Ee, çok şaşırdım. Ben de çok şaşırdım. Çünkü <gülüyor> neden biliyor musun? Aslında çok iyi bir müzik dinleyicisiyimdir. Hı -hı. Fakat tabii bu so şeyleri değil. Yani e popüler olanları evet, değil. Emi evet, ve evet. Veynağız benim kafamda. Yani şimdi ayıp buradan sonra Lady Gaga gibi bir figürdü. Evet yani. Ve dinlemiyordum. Belki de öyle değil. Sonra Milliyet Sanat Dergisi'nin kapağında fotoğrafını görünce alıyorum dergiyi. Hı -hı. Allah Allah dedim ve biraz baktım Bilmiyorum. içine Türkiye'ye geleceğiz Direkt zaman. <gülüyor> Evet Türkiye'ye geleceği zaman bir yaz günü tabii yazın konser olacaktı. Yazın da Temmuz'da zaten oldu ve e, karım da çok iyi müzik dinler ve şey dedi ki bak onun e, neydi o rehabilitasyon ha. Evet. bir son müzik evet, klip evet. falan. Bana YouTube'dan bir iki tane gösterdi. Ya, fena değilmiş iyiymiş falan dedim. Tabii konserine gidecek kadar değil zaten yani. de geldi ve gitti. <gülüyor> evet. Sonra Malatya'ya gitmiştim yazın bir etkinlik için. Orada Didem Madak'la ikisinin aynı gün öldüğünü öğrendim. Hmm. Didem'i çok severim tabii. Çok sevdiğim, çok iyi tanıdığım bir insandı. Tuhaf bir şey oldu böyle. Yani öyle yazmaya başladım filan. Uçakta dönerken de iki gün sonra ilk sevgiliminde aynı gün öldüğünü öğrendim. Aa, tabii o şiirde geçer. O da avukattı. Didem de avukat. Ve ikisinin vefat ilanları Cumhuriyet Gazetesi'nde Baron İstanbul Barası'nın yan yana çıktı. Yani <gülüyor> böyle bir... Çok şaşırdım yani ben... Evet. <gülüyor> o şiir hakkında... Emi Vaino, Ziden Madak ve benim ilk sevgilim. Aynı zamanda öldüler. Ne yazık. Ne bu, kitaba, bu kitaba girdiler evet. Ne diyeyim. Evet. Evet. <gülüyor> Aa... Şimdi bunun üzerine de bir şey denmiyor yani. Ee, Bu kitabı kapatamadım. Hala. <gülüyor> <gülüyor> yani ne diyeceksin? Yani e, ne diyeyim? Yani gönlünüzde sağlık e, bir aşk şiirleri antolojisi kazandırdınız Sağ e, bizlere çok teşekkür ederim. E, kitabın son e, şiiri e, bir idilden bin nar benim bin bir aşkım var. Evet. ...diye kapanıyor. Evet o da artık evimizin şairi olarak. Artık tabii. <gülüyor> Karın eve kızımı öyle bitirmek istediğim kitabı. Eyvallah Haydar Ergülen katıldığınız için çok çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim Sağ ol. ilgine. Gönlünüze sağlık çok teşekkürler. Efendim Bin Bir Aşkı olan e, ve bunları bir antolojide toplayan Haydar Ergülen'e çok teşekkür ediyoruz katıldığı için bugün... Ee, bildiğiniz gibi Matbuat Dünyası'nın Facebook sayfasından ve matbuatdunyasi@gmail.com eee e-mail adresinden programla iletişime geçebilirsiniz. Bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir e konu ve konukla bir arada olmak üzere iyi akşamlar. Matbuat Dünyası